Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 8. Bölüm Vahyin Kesilmesi İlk vahyin ardından bir süre vahiy kesintiye uğradı. İlk vahyin ağırlığı ve zorluğu henüz tam olarak ortadan kalkmamışken vahyin kesilmesi Hazreti Peygamberi endişeye sevk etti. Sık sık Hira mağarasına gidiyor ve Cebrail'in gelmesini gözlüyordu. Fakat günler geçtiği halde melek gelmiyordu. Hazreti Peygamber bu dönemde Rabbinin kendisini terk ettiği zannına kapılarak endişeli günler geçirdi. Kaynaklarda Fetretül Vahiy adı verilen bu devrenin müddeti hakkında, birkaç aydan başlayıp üç yıla kadar varan süreler zikredilmiştir. Ancak üç yıl rivayetinin aşağıda işaret edilecek olan üç yıllık gizli davetle karıştırıldığı, vahyin kesinti süresinin üç yıldan çok daha az olduğunu söylemek mümkündür. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün Hira mağarasından dönerken, Cebrail'i tekrar gördü. Yine korktu ve heyecanla evine gidip yatağına yattı. Cebrail evinde karşısına çıkarak, Müddessir suresinin ilk ayetlerini okudu. Bu ayetlerde, Artık ilahi mesajları insanlara ulaştırma zamanının geldiği belirtilmekte. Bu görevi ifa ederken, her şeyden önce yüce Rabbine güvenmesi istenmekte. Ayrıca maddi ve manevi kirlerden uzak durması talimatı verilmekteydi. Cebrail'in bu sıralarda Hazreti Peygamber'e abdest ve namazı öğrettiği, onun da Cebrail'den öğrendiği şekliyle, Hazreti Hatice radıyallahu anh'a öğretip evlerinde birlikte namaz kıldıkları rivayet edilmektedir. Son Peygamber.info Onu Anlamak ...ve anlatmak için...